Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina Ve Mevlana Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala ikhvanihi minan nebiyyin vel murselin Ve ala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 Zahir ve batınımızı envâr-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniyen'i bizlere yâr Nefsin, şeytanın ve kötü duyguların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kalbi ve ruhi istikamete bizleri hidayet eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eyle. Amin. Hormati seyyidil mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Terev Müslümanlar. icmalen imanın son rükünü olan ya tertip ve tasnifte size takdimde en son anlatılma sırası kendisine gelen kader üzerinde duruyoruz. Bir hafta evvelki derste başladık. Cenab-ı Hak atasıyla hakkımızda muamele yapıp, makus kader ve talihimizi tebdil buyursun inşallah. Kader, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını kabul etmek, zatını kitaplarında bize tarif buyurduğu şekilde kabul etmek demektir. Kader sadece ilmi ilahinin bir ünvanı olup Hakkımızda yapılan planlardan, takdirlerden ve tayinlerden ibaret saymak doğru olmaz. Saha olarak kader, Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle tayin ve takdiri demek ise de... Fakat, aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kudretini, aynı zamanda meşiyet ve iradesini, aynı zamanda sem'ini ve basarını içine aldığından dolayı, kaderi tekzip etmek, kabul etmemek demek, Cenab-ı Hakk'ı ifade eden yani zatı ı Ecelle muhat bulunduğu kendi sıfatlarını inkar etmek demektir. Onun için pek çok ehl tahkik kaderi Cenab-ı Hakk'ın zatı ı Üluhiyet'ini Zat müteala içinde ele almışlardır. Kader için hususi bir bahis açmaya lüzum yoktur. Zât-ı Üluhiyet'in edildiği yerde kader de edilmelidir şeklinde meseleyi ele almışlardır. Bu bir yönüyle kader iman erkanı arasında kabul etmemeyi işmam ettiğinden, biz öyle demiyoruz. Nasıl Allah'a iman, meleklere iman, haşre iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman var, kadere imanda var diyoruz. Ta şöyle veya böyle, icmalen veya tahsilen kaderi inkar edebilecek bir söz söylemiş olmayalım. Ama meselenin aslına gelince İmam Ahmet Hanbel, kader kudretten demektir diyor. Binaenaleyh kaderi inkar eden bir insan, aynı zamanda pek çok şey inkar eder. Allah'ın insanlar hakkında böyle bir takdir yapmadığını, yapmayacağını söyleyen bir insan, yapamayacağını ifade etmiş olur. Allah, eşyanın önünde ve sonunda ne olup biteceğini bilmiyor manasını ifade eder. Bu muhteşem kainat sarayını kurarken Allah Celle Celaluhu plansız, hikmetsiz, maksatsız işe mübaharat etmiş. Onların ifadesi içinde mübaharat etmiş sayılır. Binanın aleyh kaderi inkar eden bir insan bir teviye bütün sıfatı ilahi inkar eder. Zat-ı Akdese ait pek çok manaların altını üstüne getirir üluhiyet akidesi mevzuunda inanmamız lazım gelen şeyleri ters yüz eder. Kader çok ciddi bir mevzudur. Cenab-ı Hak ona nasıl inanılması gerekiyorsa bizi onu öyle inandırsın. Biz ehl Sünnet ve Cemaat'ın prensipleriyle ne itizalin rasyonalizmasına düşeriz inşallah, ne cebrinin cebri determinizması için de meseleyi ele alırız. Bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz keyfiyette, kesple ciddi alakası olan insan iradesi ve Kur'an-ı Kerim'in talim ve tarifi içinde kavramaya çalıştığımız Cenab-ı Hakk'ın yaratması, Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu. Bu iki meselenin hadisatında te'lif ve tevfiki nasıldır? Bunu anlasak da anlamasak da bu böyledir. Biz mükellefiz. İyiliklerimizde inşallah Cenab-ı Hak bizi cennete koyacak. Kötülükleriyle bir kısım kimseleri cehenneme koyacak. Fücar kötülük ve zeyyahatlarıyla, fücurlarıyla gayaya, ebrar iyilikleriyle Allah'ın lütfuna dayanıp cennete yükselecekler. Ama burada insan ne yapar? İnsanın yapılan şeyler üzerinde müdahalesi ne kadardır? Bu işi Allah yaratıyorken insanın sebebiyet vermesi hususuna ne kadar itibar edilir? Bütün bunların münakaşasını Alamul olan Hazreti Allah'a havale ediyoruz. Bir evvelki derste icmalen arz etmeye çalıştım. İnsan iradesini belli sınırlar içinde çerçevelendirip takdim etmeye çalıştım ve her hadisenin verasında Allah iradesinin meşiyetinin kudretinin her şey olduğunu dikkatiniz arza çalıştım. Selefimizin bu vadide büyüklerimizin sahabe-i çok iyi anlaması, ehli sünnet vel cemaati çok iyi kavraması ve bunları bizim anlayabileceğimiz, rahat anlayabileceğimiz düsturlar ve prensipler halinde bize takdim etmesi Bunların ışığı altında ve bu prensipleri takdim sadedinde, inanmamız gereken şeyleri takdime çalıştım. En narin, en hassas bir mevzuda, kanaatımızı örselemeden, sarsmadan, kitap ve sünnetin ışığı altında, hadise bu anlayışın uygun olması, kitaba bu anlayışın uygun olması prensipleri içinde arıza takdime çalıştım. Tabii ki kaderle alakalı mevzular, sadece benim arz ettiğim şeylerden veya bir evvelki derse inhisar ettirmeye çalıştığım şeylerden ibaret değil. İşin içine Allah'ın dilemesi meşiyet girerse, kaza ve kader kendi prensipleriyle girerse, hidayet ve talalet, insanların doğru yolda yürümesi veya sapıklığa düşmesi, Doğru yolu da ve sapıklığı da Allah'ın yaratması işin içine girerse. Bir bilmece mahiyetinde mesele karşımıza çıkınca her halde her noktasına ait iphamı ayrıca izal etmek. müşkülü çözmek, bu muhlak, bu mutil meselenin şerhini yapabilmek lazımdır. Peyder Beykulalasasını ve icmalini arz bu mevzu İnş Teala, Cenab-ı Hakk'ın imkan lütfettiği nisbette size arz etmeye çalışacağım. Sebkat etmiş bir kitap vardır. Ve kitâbet meselesi çeşitli devir ve dönemlerde değişik şekillerde yapılmıştır. Semavat ve arz yaratılmadan evvel umumi bir plan tespit edilmiştir. Cennin rahmi madere düştüğü anda ayrı bir kitâbet yapılmıştır. İstinsâh. Künnâ <gülüyor> nestânsihû diyor Kur'ân-ı biz levh-i mahfuzdan istinsak ederiz. O ilk kitaptan yazar yazar sizin sergüzeşli hayatınıza dair şeyleri teker teker fertlerin kaderi olarak boynunağına takarız. Siz eşya ve hadiselerin dışında olmayacağınız için iradenizi hesaba katmadan kendinizi hariç düşünemezsiniz. Siz eşya ve hadiselerin çalkalanması dönüp durması içinde bulunuyorsunuz. Ve bu olup biten hadiseler içinde sizin de iradeniz vardır. Neyse sizin iradeniz işte o iradeniz vardır. Hakkınızda kesmeler, biçmeler o iradenizi hesaba katmadan yapılmamaktadır. Siz iradeniz her şeyiniz. Geçmişiniz ve geleceğiniz, halinizle beraber manzara aladan olmuş ve olacak her şeyi bilen, bakan, gören Hazreti Allah'ın görüp bilmesine göre kesilmiş, biçilmiş bir takdire bağlanmıştır. Ne cebir vardır, ne de eski yeni klasik itizal veya modern itizal. Bunların anlayışına mesa vardır, mahil vardır. Belki ehli sünnet vel cemaatın yolu vardır. Allah görmekte, bilmekte, kesmekte, biçmekte iradeyi hesaba katmakta, takdir etmekte. İradenin çapı ne olursa olsun, bir takdir ve tercih durumunda dahi bulunsa, ona göre Allah Celle Celaluhu kaderini onun üzerinde bina etmekte. Tekrar edeyim, Cenab-ı Hak evvel ve akır bizi bu anlayış içinde yaşatsın ve bu anlayış içinde vefat ettirsin. Ve bir diğer takdir, Allah'ın çeşitli kitabetleri var dedik. Elinde kalem'i müstensih melekleri var. Daha ve boynunuza takılan levhi mahfuzdan intikal ve aksetmiş olan. Ve kulla insanın elzamnahu taairahu fi anukihi ve nuxrulahu yoma <gülüyor> alkiyameti kitabi yelqahum anshura. Ferman üsüvanisi ile anlatılan. İdamlık yaftası gibi boynunuzda bulunan ve sizin hayatınızda orada yazılı olan şeylere uygun cereyan eden kitabetiniz nasıl yapacaksınız öyle takdir edilmiş. Nasıl eşrâb hadiseler zuhur edecek öyle yazılmış ve biçilmiş. İradenizi ne güne sarf edeceksiniz? atâ ilahi ve ihzân-ı ilahi şayet iyi bir ve vermezse işe hakkınızda ihsanın ifadesi, hüküm ve takdirde bulunmazsa, muhakkak iradenizin neyse o, taalluk ettiği istikamette size bir şeyler verirse Allah Celle Celaluhu, bunlar önceden yazılmış, biçilmiş, boynunuza takılmıştır. Sonra da siz yaparken melekler yazacak da, bu iki kitap karşı karşıya getirildiğinde, ikincisi evvelkisinin aynı olduğu görülecektir. Evvel yazılan, muhit ilmi ilahiyle görülüp bilinerek yazılan kitapla, sonra melekleri vasıtasıyla istinsah edilen kitap arasında tenakuz olmayacaktır. Çünkü siz nerede hangi girizgâha vuracaksınız? Nerede hangi varyantı döneceksiniz? Nerede iradenizi nasıl kullanacaksınız? Evvela Allah bilmiş bunu Celle Celaluhu sonra yazmış. Sonra siz bu yolda yürürken, Omuzlarınızda, sağınızda ve solunuzdaki melekler aynı şeyleri yazacak ve çizeceklerdir. Değişik eda ve ifadeyle hassas ve ciddi bir mevzu üzerinde ısrarla duruyorum. Ta yanlış anlayış ve telakki olmasın. Allah bize nasıl öğretirse öyle inanmamız lazım. İşte bu kitabetin bir yönü alemi ervahta, risal aleminde veya zerrat âleminde bizden misak almak suretiyle yazılmıştır. Biz bu kitabetin dikkat buyurun bu yazılışın makesini muttasıl vicdanımıza duyarız. Allah bir zaman hakkımızda bir hüküm vermiştir ki biz o hükmü verirken kalu bela demişizdir ki biz vicdanlarımıza dikkat ettiğimiz zaman Vicdanlarımız bu kalübelaya belaya olduğunu müşahede ederiz. Hakim Ubeyy İb ibn Ka'b vasıtasıyla anlatıyoruz. Ve iz <Tip> akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum wa ashhadahum ala Kalu Kalu Cenab bu peymana, sadakat içinde bizleri yaşatsın. حَالُوا بَلَا شَهِدْنَا وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ Daha babalarının zahrında, sırtında, zulbünde iken, daha babalarının kromozomlarında karakterleriyle yaşıyorken, daha ruhlar aleminde kendi cevheranlarını tamamlarken, daha sperm alemine intikal etmeden, belki zerrat aleminde. Belki ruhların mevcelendiği alemde Allah buyuruyor, söz aldığımız zamanı hatırlayın, söz aldık. Hepinizin vücudunu teşkil eden zerrelerden söz aldık. Hepinizin zerrelerine kumanda edecek ruhtan kendi aleminde söz aldık. Bu zerreler spermler halinde, tohum mahiyetinde annenin karnına meşimene ekildiği anda sizden söz aldık. Cenin kendi çocukluk gelişmesi içinde gelişirken meleğin nefesiyle kulağına üfledik ve söz aldık. Senin uğradığın bu makam ve menzillerin hangisinde olursa olsun belki birinde belki bütününde Allah buyuruyor ve izaka rabbuka min beni adam. Senin Rabbin yani sizi terbiye eden Rabbiniz. Sizi kemale doğru sevk eden Rabbiniz esir âleminden atomlarınızı teşkil eden, atomlarınızdan moleküllerinizi teşkil eden, moleküllerinizden sizin büyük mürekkeplerinizi ve hususiyle sizi meydana getirecek annede yumurtayım, babada spermi hayvancı yaratan, terkip ve teşkil eden, sizi böyle terbiye eden ve perde perde o karanlıklar içinde gelişmenize zemin ve vasatı hazırlayan, havasız o muhitte, annenin teneffüsüyle sizi besleyen, annenin dolaşımıyla sizi besleyen, annenin hazmıyla sizi besleyen ve vücudunuzun artıklarını da yine annenin kanıyla dışarıya atan, sizi terbiye eden. Belli bir noktaya sizi getirdikten sonra hayvanla aranızı tefrik edip, sizi buyurun alay i illiğine derken, hayvanları fıtratın belli hüdudunda tahdi edip, sınırlandırıp, mahkum eden, terbiyesi sizin hakkınızda, sizi insani miraca yükselteceği kadar devam eden, böylece sizi terbiye eden, sonra maddi ve manevi kemalatınıza medar olsun diye akaidi hakka-i İslamiye ile kalbinizi mamur kılıp sizi terbiye eden, Ameli salih ile zahir ve batınınızı temmir edip sizi terbiye eden Hazreti Muhammed'e giden yolu gösterip sallallahu aleyhi ve sellem o büyük terbiyecinin terbiye gerdesi sizi kılmakla sizi terbiye eden onun miracının gölgesi altında miracınız olarak arşiyeler çizmek suretiyle ruhunuzda derinleşe derinleşe Allah'ın huzuruna çıkma mevzuunda sizi terbiye eden Hazreti Allah bu uzun yolu, bu uzun mesafeyi kat etmeye başlarken, bu derin bu muammalut yola çıkarken daha yolun başlangıcında ilk varyantta ve ilk rizkahta sizden söz aldı. Ve iza khadza kemin ben banadem min zuhurihim zurriyatuhum ve eşhedahum ala enfusihim. Kendine hısslarına karşı işhad ettim. Siz şahit misiniz dedim. Benim Rab olduğuma şahit misiniz? Bu karmakarışık muamma âlut işleri benden başka birini yapamayacağına şahit misiniz? Mebde ile müntihar arasında bu münasebete benden başka ayet edecek bulunmayacağına şahit misiniz? Topraktan cennete layık mahluku yaratma benden başkasının kari olmadığına şahit misiniz? kesip topraktan meleği geride bırakacak Hazreti muhammed numun varlıkları, benden başka kimsenin yaratmaya muktedir olmadığına şahit misiniz? Soruyorum. ve عَلَى اَنْفُسِيمُ اَلَاسْتُوا بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tepeden tırnağa bakın kendinize, benden başkası size el karıştırabilir miyim? Benden başkasının parmağı size karışabilir mi? Nasıl düşünürseniz düşünün. Bu kemali size benden başkası verebilir mi? Ah seni takvime benden başkası sizi mazhar edebilir mi? Şu simayı başkası sizin yüzünüze çivileyebilir mi? Ve derin hatlarla sizi ta Hz. Adem'den kıyamete kadar gelecek fertleri birbirinden ayırmak suretiyle birbirinden tefrik edebilir mi? Sizi birbirine karıştırmadan alameti farikalarla birbirinden ayırabilir miyim? Hatta parmaklarınızın ucuyla bütün insanlık fertlerini birbirinden ayırmak suretiyle bu sikkede kendisini başkası gösterebilir mi? Bu büyük ve geniş dairede terbiye yapacak, rabb olarak üzerinizde kayyum olup duracak benden başka birisi var mı? Size karşı Allah Celle Celaluhu bu türlü taadda bulunuyor, sizi nefsinize işad ediyor, قالوا بَلَا diyorsunuz. Bütün bunları duyduktan sonra قالوا بَلَا Evet, biz şehadet ediyoruz ki sen Rabbimizsin. Bizi terbiye eden sensin, Kemal Erdiren sensin. Ve kitabet yapılıyor. Vicdanlarımıza yazılıyor. Onun için bu manada Allah Rasûlû sallallahu aleyhi ve sellem Kullu mevlûdî yûledu fıtrat fıtratil islâm ev alel fıtra. Evet. Sümme ebevâh yuhavvidâni ev yunassırâni ev yümeccisâni. Buhari ve Müslim hadisi şerifinde doğan her çocuk fıtrat üzerine doğar. Vicdanında Allah'a ait manaların mevcelendiği şekilde doğar kirli yazılarla kirletilmemiş, tertemiz bir varak olarak doğar. Üzerine imana ait en muhteşem nazımları yazmaya, meydana getirmeye müheyyâ doğar. En muhteşem kitaplara muhteva olacak mahiyetle doğar. Sonra ne olur? Sonra anne baba, en yakın muhit, uzak muhit, yahu dileştirirler onu. Yunas Sırani, Hristiyanlaştırırlar onu. Yumeccisani, Mecusileştirirler onu. Yüseyyiani, diyeyim ben, komünistleştirirler onu. Çeşitli sistemler içine sokarlar. Allah'ın dininden, Allah'ın yolundan başka yollara iter berbat ederler onu, kirletirler. Vicdandaki bu ilk duyuşla, her selim fıtrat vicdanında bunu duyar. İlk duyuru ruhlar aleminde, misak alındığı alemde, yolun hangi girizgahındaysa bilmiyoruz, orada durmuş da Allah Celle vicdanımıza üflemiş. Onun için dikkat buyurun. Allah'ın varlığına delil nedir? Şu kitab-ı kebir-i kainat, muhteşem satırlarıyla, harfleriyle, kelimeleriyle, fizik diliyle, kimya diliyle, astronomi diliyle, hendese diliyle. Allah'ın mevcudiyetini haykıran şu kainat. onda dil, ilmin ve hadiselerin tarrakaları altında, kulaklarınızı yağır edecek şekilde bir hadiseler zinciri, bir sebep ve netice zinciri, bir Allah'ın mevcudiyetine delalet eden nizam zinciridir. Bütün eşya ve hadiseler ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor görmeyenin kör gözüne işitmeyenin sağır kulağına sokulsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor bütün zerrati kainat nizam diliyle, ahenk diliyle. Bir şiir görseniz, ne kadar bir şiir. Mehmet Akif'in şiiri gibi bir şiir görseniz. İlahi tecelli etmedin bir kere cemalinle. 350 milyon ruhu öldürdün celalinle. Oturmuş eğlenirken, haşa senin zevalinle, nedir ilhâd imhalin bu sâmit Bunu kendi kendine meydana gelmiş diye hükmeder misiniz? Şairsiz yazıldı diye düşünür müsünüz? Bir kalem, bir mürekkep devreye girmeden boğuldu diye hükmeder misiniz? Ederseniz neye hükmedersiniz? Deliliğinize, Hamakatinize muhakemesizliğinize ve idraksızlığınıza. Nasıl oluyor ki üç satırdan ibaret, iki mısradan ibaret bir manzume şairsiz, nazımsız olmuyor da şu koskoca koca kainat? Her kelimesinde binlerce şiir manası meknik kainat. Sizin simanızdan kainatın simasına kadar koskoca varlıklar alemi. Bunları şiir gibi yazan, dizen birisi olmasın. İşte bu dille la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Her mümin vicdanına akseden bu sesin, bu solun vicdanında icra ettiği tesirle müteessirdir. Kainat kitap. Bu kitap bize Allah'ı anlatıyor. Nefislerimiz bir kitap. Bu kitap bize Allah'ı anlatıyor. Hazreti Muhammed bir kitap sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap bize Allah'ı anlatıyor. Muhammedur Resulullah bize la ilahe illallah anlatıyor. Kur'an bir kitap. Aklınızı doyuracak şekilde bu kitap bize Allah'ı anlatıyor. Ama bir de sessiz bir kitap var. Kant gibi, Bergson gibi filozofların, kitapların, verasında düşüncelerin, verasında tabiatın, verasında fiziğin verasında Allah'ı bilmeyi ona bağladıkları sessiz bir kitap. Denizin altında yürüyen Tahtelbahir gibi, denizaltı gibi sessiz bir kitap. Allah'a doğru sessiz, sessiz yolunu alan ya Ya Kemal'in sessiz gemisi gibi, sessiz sessiz yolunu alan bir kitap, vicdan. El-est bezminden dudağı tebessümle süslü bir kitap. Allah'a bela şehidna diyen bir kitap. Dördüncü delil, Allah'ın varlığına öyle bir delildir ki vicdan. Vicdan, Allah'tan başka bir şeyle tatmin olmayan vicdan. Allah'tan başka bir şeyle huzura kavuşmayan vicdan. Allah'a imandan başka hiçbir şey kendine itminan getiremeyen vicdan. Ve Allah'tan başka hiçbir şey onu tatmin edemeyecek olan vicdan. Bu kitap Allah'ın varlığına delir. Her doğan çocuk bu kitapla doğuyor. Fıtratı bozulmazsa Allah'a ulaşacaktır. Ama anne-baba secdesiz ve vicdansız kılarsa, canavar ve vahşi kılarsa, yani kalbin ve vicdanın muhtaç olduğu manayı şerbet gibi ona takdim etmezse, yani ruhunu öldürürse, yani kalbini soyarda bağırsaklarına yedirirse, yani onu et yemeye madde yemeye alışmış bir canavar haline getirirse, vicdan ölecektir. El-es bezminde verilen sözün altı üstüne gelecektir. Ve biz Beşer'in bu yönüne sesleniyoruz. Dışta değil, içte kendisini bulacağına ve Allah'ı bulacağına inanıyoruz. Men harafe nefse, fakat arafa rabbe, tasavvuf neşvesi içinde ifade edilen bu sözle her şeyin hallolacağına kanıyız. Maveradan bekliyorken bir haber, perde kalktı, öyle gördüm ben beni. Veya Niyazi'nin sözüyle ben taşrada arar o can içinde can Ben dışta dolaşıyordum. Başı açık, yalın ayak, hayaller halinde onu dışta arıyordum. Navera perdesi kalkınca her şeyin düğüm düğüm. Ben de vicdanımda mekniy olduğunu müşahede ettim. Latife-i Rabbaniye'nin bu rükmü azamı, müşkül küşah her şeyi hallettiğini, kalbimden nazar ettiğim zaman cilve cilve cennetin cilve endat olduğunu, cemaliba i kemalin vicdanıma aksettiğini, Hz. Muhammed'in orada temessül ettiğini, ve bir taraftan cehennem nefretinin orada geliştiğini müşahede ettim. Vicdanım bir rehber gibi elimden tuttu. Bütün kevn mekanları bana, yanılmayan, aldanmayan bir rehber havası içinde gezdirdi. Ama gel gör ki ona sırt dönüldü. Onun diline içten bu sessiz konuşmasına kulak kapatıldı. Herkes maddeye inhimak etti. Her şeyi maddede aradıkları gibi Allah'ı bile maddede aramaya, fizikte aramaya, kimyada aramaya başladılar. Onun için, Hayran ve şaşkınlık içinde hiçbir şey bulamadan geriye döndüler. Cenabı Hak bizi şaşkın ve sergerdan eylemesin. Çokları için objektif olmayan şu hususların yanlış anlaşılmasına meydan vermesin vacibiyettir. Elestu bi rabbükümden intikal ettim buraya. Firnesi bu vakayı naklederken şöyledir. Allah Adem'in sırtını sıvazlayı verdi ve sonra bütün zürriyatı Adem'in verdi. O gün onlardan misak alındı, söz alındı. Nasıl alındı, arzettim biraz evvelki sözlere intikal edin. Ahz-ı misak meselesini, sırt sıvazlama meselesini ashab-ı kiramdan verdikleri hükme göre mütevatir diyeceğimiz şekilde hadisler bize intikal ettirmektedir. Hazreti Ali, Ebu Said'l-Hudri, Süraka İbni, Malik İbni Coşum, Hazreti Ayşe Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr İbni As başka olmak üzere. 20'ye, 30'a yakın sahabe-i kiram bu vakayı bize anlatmakta. Ve bu ayet-i kerimenin bu meseleyi ifade ettiğine parmak basmakta ısrarla üzerinde durmaktadırlar. Aynı kadro. Adlarını intikal ettirdiğim aynı kadro, Anne karnında bu meselenin aynı meseleye bağlı olarak cereyan ettiğine de parmak basarlar. Ashqi: "Men şakiye fi batn ummi" ve Sa'id: "Men sa'ida fi batn ummi." Şaki talihsiz, kem talih. Daha annesinin karnındayken talihsiz damgasıyla damgalanmıştır. Sa'id daha annesinin karnındayken mes'ud diye damgalanmıştır. Marks, annesinin karnındayken beşer itlal edecek, beşer suretinde bir şeytandır damgasını yemiştir. 20. asırda bize ışık tutan, Hasan el Benna gibi, Nedevi gibi, daha niceleri Türkiye'mizde büyük rehber gibi, annesinin karnındayken adıyla, sanıyla, yoluyla, yöntemiyle, Said damgasını yemiştir. Şakî ve Said dağ annesinin karnındayken tespit edilir, yazılır ve çizilir. Ama tekrar edeyim, irade hesaba katılmadan yapılmaz bu. Gururu, kini ve nefreti hesaba katılmadan veya re'feti, rahmeti, şefkati, mürüvveti, insanlığı, diyargamlı hesaba katılmadan yapılmaz. Allah Celle Hüccetü'l-Bâliğe ona aittir. Hakkımızda kendisi hoşnut olacak, bizi memnun edecek hükümler versin, kötü hükümleri atasıyla bozsun inşâallah Teala. Muhterem Müslümanlar, üzerine basa basa kaderin sebkat ettiğini, bir kitabet meselesinin mevcudiyetini, bizi bağlamayan, irademizi bağlamayan bir kitabet meselesinin sebkat ettiğini arz etmeye çalışıyorum. Bu meseleyi neticesi itibariyle teyit eder. Hazreti Ademle ve Hazreti Musa'nın aralarında ihtiyac mevzu vardır. Ne demek ihtiyac? Allah Resulü Müttafa Kün Ali Hadisi şerifte buyuruyor: İhtijaj Adam ve Musa. İhtijaj Adam ve Musa. Fakala Musa, sen Adam, abuna xiybten ve axrjetten al Jannat. فقال ادم له يا موسى انت موسى استفاك بكلماته وقدت التوراه بيديه اتلومني على امر قدره الله قبل ان يخلقني ب40 سنه او كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم karşılaştılar Misal âleminde yüz yüze geldi ve vicahi görüştüler. Musa Hazreti Adem'e dedi: "Sen Adem bizim babamız. Bizi husrana ve haybete maruz bıraktın, cennetten çıkardın." Hazreti Adem ona döndü şöyle dedi: "Sen öyle bir Musasın ki Allah vicahi seninle konuştu. Seni diğer peygamberlerden seçkin kıldı." fe tüsi birati birkelami Kur'an anlatıyor Peygamberlik ve seninle vicahi konuşmak suretiyle seni intihab ettim ben Sen müstesna ve mümtaz bir nebisin dedi Hz Musa'ya Ya Musa sen böyle Şanı yüce bir peygambersin diyor Hz Adem Safi Kemale ve kelama bakın en Musa istefa bi keimeati وَخَتَّتْ تَوْرَاتَ بِيَد۪ي Tevratı kendi eliyle tesbit edip sana takdim eden hazret Allah, sen neye masarsın? Beni ben yaratılmadan 40 sene evvel hakkında verilen bir hükümden ötürü kınıyor musun? diyor. Hakkında verilen hüküm ben yaratılmadan 40 sene evvel verilmişti. Böyle bir hükümden ötürü beni kınıyor musun? diyor ya Musa. Allah Resulü vakayı naklettikten sonra üç kere Adem Musa'ya galibe çaldı. Adem Musa'ya galibe çaldı. Adem Musa'ya galibe çaldı. Hazreti Musa bir soru sordu. Sen babamız Ademsin. Bizi haybet ve husrana uğrattın. Cennetten çıkardın. Hazreti Adem mukabele etti. Hakkımdaki takdir yaratılmadan 40 sene evveldir. Bu meselenin tevili var. Niçin efendimiz Adem galibe çaldı diyor? Selef kadimden bu yana şunları söylemiş, Hz. Adem Musa'nın babası olduğu için, onun için Adem galebe çaldı. Mizan ve teraziye gelir ağırlığı olmayan bir söz. Batıl dememeyi nezaketsizlik icabı yapıyorum. Adem Musa'nın babası olduğu için galebe çaldı, olmaz öyle şey. Adem ayrı şeriatta Musa ayrı şeriatta. Adem'in şeriatında olan bir cinayet Musa'nın şeriatında suç sayılabilir diyorlar. Bu da mizan ve terazi vaz edilir bir söz değil. Çünkü kader öyle bir meseledir ki Hazreti Adem'den bize kadar devam eden, değişmeyen ciddi meselelerden birisidir. Hazreti Adem cennette yaptı bu işi. Cennet ise tekliftarı değildir. Hz. Musa ise dünyaya göre konuştu, dünya ise teklif yurdudur. Biz burada mükellef, cennette mükellef değiliz. Adem mükellef olmadığı bir yurda göre konuştu, Musa ise mükellef olduğu bir yurda göre sordu. Onun için Adem galibe çaldı. Bunun içinde mizan ve terazi vazedilmez bir ağırlığı yoktur. Hayır ve şer her ikisi de Allah'tandır. Hayır ve şer her ikisi de Allah'tandır, Adem bunu anlatmak istedi. Doğru hilkat cihetiyle hayır şer Allah'tandır ama biz şerlerimizden dolayı muakaze görüyoruz. masar olduğumuz iyiliklerden dolayı da Allah'a hamd ve sena ediyoruz. Bu da ağır değil, belki bu da batıl. Belki işin içinde bir muamma var. Bu muamma şudur. Meseleye dikkat buyurun iki yönüyle bakmak lazım. Bir Allah'a bakan Allah'a raci, kader, kaza ve Allah'ın ilmi yönü. Allah bilir, kezer, biçer, takdir eder, mevsimi geldiğinde de infaz eder. Kula bakar diğer iki yönü, kulun bir taraftan nazarı Allah'ın kaza, kader ve teslimine bakması, teslime bakması lazım. Diğer taraftan da kendi itaat, masiyet ve cinayetine bakması lazım. Masiyet ve cinayet meydana gelir benden. Ma asabaka min hasanatin fe min Allah ve ma asabaka min sayyatin min Meydana gelen bütün iyilikler Allah'tan, bütün kötülükler nefistendir. Meseleyi bu şekilde muvazene edip iki şeyi birden nazar almak lazım ki bu makam makamı cemdir. Bu sırrı anlamayan da bu meselenin üstesinden gelemez. Limen sha'a minkum en yestakim. Ve ma teşâun illâ en yeşâ Allahu rabbül İki makam ayet birden cem etmiş. Limen şâe Kim için istikamete gelmesini düşünmüşse Allah celle Celalu? Ve ma teşâun illâ en yeşâ Allah. Allah'ın dilediğinden başkasını da dileyemeyeceksiniz. Allah öyle hakimi mutlak ki bütün iradeleri ters yüz edecek kendi vereceği hükmü verecektir. Allah öyle bir hakimi mutlak ki irade dediğiniz şey ki bir kaşık sudan ibarettir. Bununla ummanlara karıştığınız zaman ummanlara sahip olacaksınız. Haddi zatında hiçten bir şey ve icabında Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla cihan pa, cihan değer bir kıymet arz etmektedir. Ve mâ teşâun illâ en yeşâ Allah. Kalla innehu tezkire Hayır pek öyle değil mesele Kur'an diyor. اِنَّهُ <gülüyor> tezkire Bu Kur'an bir hatırlatmadır. Femen شَاءَ ذَكَرَةَ Dikkat buyurun. Kim dilerse bundan tezekkür edecek. Kur'an'a kim kulak verirse aklı başına gelecek. Kur'an'ı kim dinler anlarsa aklı hakikate erecek. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ وَمَا يَذْكُرُونَ illa اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ İşte makamı cem. Allah'ın dilediğinden başkasını da hatırlayamayacaksınız. Onun için İmam-ı Gazali'ye ben yapmadım ama diliyorum. Dilemeyi veren kim sözüyle meseleyi bağlar? Dilemeyi veren kim sözüyle meseleyi bağlar? Öyleyse bu muamma olduğu gibi kabul edeceksiniz. Ben mükellefim. İş yapıyor gibiyim. Ben iş yapıyor gibi olunca de işte meydana geliyor, yaratıyor işim yapılan işler arasında dehlim nedir, dehlimin sınırları nedir, bunu o bilir. Belki hayra ve şerre medar olabilecek bir şey bana vermiş. Bu şey yüz müdür, astar mıdır belli değil. Bu şey bir plan mıdır, proje midir belli değil. Ama görülüyor ki bu şey üzerinde apartmanlar kuruluyor. Bu şey üzerinde muhteşem atlaslar, libaslar yapılıyor. Muhteşem krallık cübbeleri ve taçları iman ediliyor. Öyleyse bu şey bir yönüyle hiçbir şey, fakat bir yönüyle de çok şey, işte makamı cem'in muhtezası. Bu iki şeyi birden nazara alan iki meseleyi cem etmiştiriz. Dar aklına sığıştıramayan ya mutezil olmuş veya cebriye olmuştur. Bir noktada her şeyi Allah yaratıyor, vicdan cebri kabul etme havası içinde zuhur eder bir noktada her şey iradeye terettüp ediyor, ben makaze edileceğim. Bu noktada da itizalin hakkı veriliyor. Meseleyi karıştırmadan bu muvazene içinde ele alacağız. Ahenkle ve üzerine basa basa, sizi encamında, düşüncede yanıltmamak için, üzerine basa basa arz etmeye çalıştık. Sebkat etmiş kitabın keyfiyeti, yanlış anlamayın. Yazılmış bir kitap var, Boynunuza takılmış bir kitap var, mevsimi gelince zuhur eden hadiseler, zuhur eden eşya. Cenab-ı Hak kendisini hoşnut edecek şekilde zuhur imkanını versin. Hayrı şerri yaratma başka, bize daha ilk mektepte veya o dönemde öğretirler. Hayrı şerri de o yaratır ama hayra rızası var, şerre rızası yoktur. Şerri siz istersiniz, o istemez. Ama siz istediğiniz zaman o da yaratır Celle Celaluhu'na. Kitap sebkat etmiştir. Canlı misalleri var. Ashab-ı kiram anhum, bu mevzu, biz zarrafın ince aletlerle, işi tartması, ölçmesi, biçmesi, hassasiyeti içinde anlamış, yanlışlığa meydan vermemiştir. Yine Hakim İbn-i Abbas tarikiyle bize şunu naklediyor. İnnakum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Anbiya sure-i celilesinde. İnnakum ve ma siz ve taptığınız bütün putlarınız. Siz şişirdiğiniz ve şımarttığınız bütün eşbah ve ervah. sizle bir kısım eşya ve hadiseleri kendilerine isnat ettiğiniz Kurtardığı kendilerine isnat ettiğiniz, yaptığı, çattığı kendilerine isnat ettiğiniz, ettiği, düzelttiği kendilerine isnat ettiğiniz bütün putlarınız. Bunları kabul ve teslim ediyorsanız cehennemin yakıtından başka bir şey değilsiniz. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Cehenneme yani puta tapan sizler, sizi tensih ediyorum. İnsanları şişiren ve büyütenler, zevklerin, apoditlerin arkasından gidenler, ehramlar karşısında mabut diye serfuru eden, bel kıran, boyun bükenler, kaideler üzerinde çalın satan putlar karşısında serfuru edenler, sizler ve taptığınız şeyler, hepsi cehennemin yakıtıdır, ve en camında hepiniz oraya olacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet kerime nazil olunca müşriklerin beyni döndü. Bu açıktan açığa Kabe'de 360 tane puta karşı Resul-ü Ekrem'in Kur'an diliyle meydan okuması demekti. Fikren, ilmen bunları yıkması demekti. O putlara sataşırken putların samit infal içinde veya infialsizlik içinde bu meseleyi sessiz sessiz dinlemeleri onların mağlubiyeti fikren ve ilmen Resul-i Ekrem'in galibiyeti demekti. Müşrikler tartıldılar. İbn-i Zebari Resul-e Ekrem'e gönderdiler. Git bu adamla konuş. Bunu ilzamet et bizim putlarımızın bütününe birden dil uzatıyor. Biz onlarla beraber cehenneme girecekmişiz diyor. İbn-i Zebari geldi Resul-e Ekrem'e Aklı sıra Resul-ü Ekrem'in sesini kesecek, sözünü bağlayacak, dilini tutacak, cidal yapacak, izzam edecek bir hava içinde. Sen putların siz cehennem derken bütün putları, bütün mabudları mı kastediyorsun? Evet dedi. Kur'an öyle diyor. Pekâlâ, Hazreti İsa'ya Nasar'a ibadet ediyor, mabut diyor.